Bugünkü programımızın destekçisi Sinan Göksel'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz doçent doktor Pelin Pınar Giritlioğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Diyor. Merhaba. Elvan sen, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ben evet. artık her hafta burada olduğum için. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ev, <sahibisi. gülüyor> Ev sahibi. Eş sahibi olduk. Eş sahibi. Evet. Efendim Pelin Pınar Giritlioğlu hocamız Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Programı'nda yüksek lisans ve gene İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde de doktora yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kentleşme ve çevre sorunları ana bilim dalı öğretim üyesi. Doğru aktardık mı hocam? Doğru. <gülüyor> Bir şey daha var. Evet. Aynı zamanda İstanbul Şehir Plancıları Odası'nda yönetim kurulu üyeliğiniz var. Daha önce de zaten evet, üyelikleriniz eğitim. vardı. Genel merkezde de yönetim kurulundayım. Yedek üyeyim aynı zamanda. Evet. Tekrar hoş geldiniz hocam. Merhaba. Bugün sizinle kentsel dönüşümden hareketle bunun kentlerde yarattığı tahribatı ve yol açtığı riskleri konuşmak istiyoruz. Biz Açık Radyo programcıları, Açık Radyo Altın Saatler programcıları olarak kentsel dönüşümle ilgili ilk açıklamaları yapıldığında çok ümitlendik. Ve ah işte İstanbul ve Türkiye'nin deprem riski altındaki kentlerinin kurtuluşu konusunda önemli bir girişim diye baktık. Ama çok öyle olmadı. Siz ilk başta nasıl hissettiniz? Ne düşündünüz? Şimdi e, biz aslında 2000 yılından beri kentsel dönüşüme hep bir kurtuluş olarak baktık. Ülkecek, evet. yönetimlercek. E, hep bir sihirli değnek gibi baktık. Ve bu süreçte arka arkaya yasalarla, arkadan uygulamalarla Arkadan işte imar barışı gibi af yasalarıyla hep kentsel dönüşüme çözüm bulmaya çalıştık. Zaten 99 depremine kadar da depremin ve afetin ne olduğunu hiç farkında değildik. Ne zaman deprem büyük kentlere geldi dayandı o zaman bunun farkına vardık. Daha önce biz... Afet filan ne demek sadece işte ilk okul hitaplarında Türkiye birinci derece deprem bölgesidir filan diye okuyup geçiyorduk bizim için deprem böyle bir şeydi. Afet kavramıysa hiç yoktu. Evet çoğumuz için gerçekten böyleydi. Maalesef biz ancak büyük kentlere yani burnumuzun dibine geldiği zaman depremin ne olduğunu fark ettik. Ve çözümler aramaya başladık. E, toplantılar yaptık ulusal toplantılar uluslararası toplantılar yaptık. Uzmanlar getirttik. Deneyimlerini paylaştık. Hani madem ki bir yola giriyoruz doğru adımlar atalım. Yani geçmişte yaşanan hataları başka ülkelerin hatalarını yaşamadan doğru adımlarla ilerleyelim diye. Ancak ne yazık ki süreç hiç böyle gidemedi. Yani ne yasalar çare olabildi ne uygulamalar çare olabildi. Ne KHK'lar çare olabildi. Ne işte bakanlık teşkilatlarının isimlerinin değişmesi çare olabildi. Ne yerel yönetimler reformu çare olabildi. Bunun altında ne yatıyor? Bunun altında dönüşüm meselesine doğru bakmamamız yatıyor. Onu çok dar kapsamlı e, ele almamız yatıyor. Ne yazık ki. Kentsel dönüşüm yerine binaların dönüşümünü evet, biz, anladık. Biz evet. baştan beri aslında hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani yabancı uzmanlar da buraya geldiklerinde bize seneler önce bunu söylediler. Dediler ki biz işte İngiltere'de veya işte başka yerlerde Londra'da... E, Kentsel dönüşüm uygulamalarına başladığımız zaman 80'lerde bir şeyi göz ardı ettik dediler insanı. Ve bugün dönüp bakıyoruz bugün oralar hala işte Londra'nın en sorunlu alanları. Bunu söylediler. Bu, bu çok önemli bir derste aslında bizim için. Ama biz e, 2000'li yıllar işte 2004-2005'lerde e, reform yasalarıyla tırnak içinde bu süreci ele almaya başladığımızda aynı hatayla. Yol almaya başladık ne yazık ki. Biz gene insanı bir kenara iterek başladık. Bütün problemler buradan. E, hani balık baştan kokar, kokar derler evet. ya. Buradan başlayarak işte e, ötekileştirme, kenara süpürme. Öyle tabirler de şimdi kullanılıyor ya. Kıyıda kalma filan. Bunların hepsini biz ne yazık ki bu 2000'li yıllardan sonra duymaya ve telaffuz etmeye başladık. Çünkü bütün bunları biz bu zaman, ya bu tarihlerden sonra e, yaşamaya başladık. Evet, e, sizin aynı zamanda e, yayınladığınız bir kitap da var. Kentsel Yenileme diyorsunuz. Evet. Kentsel dönüşüm yerine, kentsel yenileme evet. e, tanımını kullanıyorsunuz. Bu aynı zamanda e, doktora teziniz değil evet. mi hocam? Evet, Türkiye'de yapılmış ilk doktora tezi bu alanda. Bu alanda. E, ben aslında kentsel koruma çalışmak üzere yola çıktım ama orada bir İngiltere'ye gittim geldim. Ve baktım ki biz aslında bütün dünya artık koruma meselesini zaten halletmiş. Bir problem yok. Başka Herkes dönüşüm tartışıyor, dönüşüm konuşuyor. Oralarda da problemler var tabii. Sadece bizde değil. Ve dedim ki bunun bizde bu bu bir açık ve önümüzde bir bir adım, bir tehlike, bir risk ya da bir fırsat. Yani her, nereden bakarsanız evet. öyle ve bu konunun ele alınması lazım. O zaman öyle çalışmaya başladım o zamandan beri de hep ee, ...bu konuda devam ediyor. Devam ediyorsunuz. Evet. Ee, Birçok makaleniz de... ...var. Evet. evet bunları... ...bir arama yaptığı takdirde... ...dinleyicilerimiz... ...rahatlıkla <gülüyor> Tabii. ulaşabilirler... Tabii. E, ...makaleleriniz var... ...ben hemen birkaç tanesinin üzerinde durmak istiyorum... ...Türkiye'de kentsel dönüşümün... ...uygulanabilirliği üzerine düşünceler... ...zaten evet. buna ilişkin bir... ...sorumuz da olacak... E, ...kentsel yenileme... E, ...uygulamalarında yerel yönetimlerin... ...rolü üzerine düşünceler... ...ve İstanbul örneği... E, ...keza Sulukule üzerine bir... ...makaleniz var... Ee, üst ölçekli planlamadan proje e, yaklaşımına pra, e, proje yaklaşımına evet. planlamanın değişen yüzü ee, planlamanın e, değişen yüzü bu da önemli bir konu onun da üzerinde duracağız hı -hı. belediyelerin sosyal programları ve kentsel yenileme diye de hı -hı. Devam, devam ediyor, ediyor. Ee, siz e, siyasal bilgiler fakültesinde de bu konuya... O konuyu ele almaya devam tabii, ediyorsunuz. Ya bu konuda bence şu soruyu sormak geldi aklıma. Dönüşümden yenilemeyi yani bu değişik kavramları kullanmak niye ihtiyaç duyuldu ve evet, fa e, farkları ne? Şimdi tabii ben doktora çalışmama başladığım sırada e, bu literatür hiç yoktu ülkede. Ben kitabımda da o İstanbul örneği, yerel üretimlerin rolü, İstanbul örneği konulu makale' de bu kavramları tanımlamaya çalıştım. Çünkü evet. bizde henüz olmayan kavramlardı. Şimdi biz dönüşüm diyoruz ama dönüşümün altında çok çeşitli başlıklar var. Dönüşüm aslında bir üst şemsiye. Onun altında yenileme de var, işte sağlıklaştırma da var, yeniden üretme de var filan böyle gidiyor. Mesela soylulaştırmaya da işte dönüşüm türü diyorlar ama aslında o bir sonuç bana göre. O bir dönüşüm türü hı hı, değil, o bir hı. sonuç. E, yenileme bunlardan bir tanesi. Aslında Avrupa'da ve Amerika'da biraz farklı. Yenileme e, daha başarılı. fiziksel bir olay değil mi? Biraz daha fiziksel bir olay. E, aslında biz e, şeyde e, Amerika'da yenileme diye yaptıkları şeyler 1950'lerde dozer operasyonları. Hı hı. Yani eskimiş yapıları bana pek yabancı gelmedi e işte ben aslında hep onu söylemeye çalışıyorum çalışmada da yenileme bu değil yenile hani, daha farklı bir şey olması lazım ama bizimki de nereye geldi bizdeki uygulama aynı 1950'lerdeki ...Amerika'nın doze operasyonlarına geldi. Evet. Dozelleme Heryse. diyebiliriz Dozelleme yani. <gülüyor> evet. Aslında evet, ben evet. hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Yenileme sadece fiziksel bir mesele değil. Yani Hem toplumsal yenileme öyle de bir makalem var. Hatta kentsel yenilemenin unut unutulan öylesi toplumsal yenileme diye. Doğru. <gülüyor> ee, yenileme her şeyle yenilenmeli. Yani evet. bir toplum hem fiziksel açıdan hem ekonomik açıdan hem sosyokültürel açıdan. İnsanın böyle ön planında olduğu lazım. değil evet, mi? Tabii insan odaklı olması lazım diye. Ama sonuç nereye geldi? Aynı Sulu Kule... Ee, Örneğinde biz bunu en net hissettik. Orada işte bir alanı, bir, bir kimliği, bir tarihi, bir geçmişi, bir birikimi dümdüz ederek işte yenileme yaptık. Neyle? 5366 sayılı kanunla. Kanunla birlikte. Adı yenileme olan kanunla biz orayı sıfırladık. Evet. Pırıl pırıl çok güzel. <gülüyor> evet. Ama sonuçta çok pırıl pırıl olmadı. Maalesef, Çünkü evet. yani e, gidip e, görmek isteyen... ...dinleyicilerimiz olabilir. Maalesef orası... ...yeni bir evet. harabeye doğru... ...bir başka Gidiyor, şekilde tabii. ilerliyor. Daha e, şimdiden iki kere... ...el değiştirdi mesela. Evet, evet. Bu kadar kısa sürede. 7-8 yani yıl içinde iki kere el, el falan, değiştiren bir alan geldi. Maalesef öyle. Evet, e, hocam bu... O, Yol açtığı sorunlar üzerinde biraz durabilir miyiz? Yani kentsel dönüşüm e, adı altında başlayan faaliyet hı. sonuç olarak başta İstanbul olmak üzere e, ve büyük kentlerimiz olmak üzere ama Türkiye'nin birçok kentinde örneklerini görüyoruz. Yani hı. Karadeniz'de, Rize'de, e, efendim Gaziantep'te, Urfa'da, e, büyük İzmir'de e, ve bunların yol açmış olduğu bazı riskler var. Bu riskler nelerdir? E, tabii bunları biz farklı başlıklar altında ele alabiliriz. Evet. E, şimdi bu risklerin aslında büyük bir kısmı yapılanların sadece fiziksel bir dönüşüm olmasından kaynaklanıyor. En başta ne oluyor? E, i̇mar hakları çok ciddi şekilde artıyor. E, özellikle de işte özel sektör işin içine girdiği takdirde e, çok yüksek yoğunluklu alanlar ortaya çıkıyor. İşte bunun en e, önemli örneği Fikirtepe to Fikir Fikir gibi toplanma alanlarımızın ortadan, ortadan kalkması, kalkması yeşil alanlarımızın ortadan kalkması gibi. Biz bu sefer ne yapıyoruz? Şehrin içinde yeşil alan alanını tutturamadığımız için kıyıları doldurup oraları yeşil yapıyoruz. Çünkü yani toprağı çok pahalı ya biz evet. oradan bilmem kaç trilyon kazanacağız diye oraları tamamen parklar, bahçeler parklar bahçeleri ancak kıyılara atmaya başlıyoruz. E, bu konuda belki bir uyarı yapmakta fayda evet. var. Bu e, alanların yani dolga alanların Toplanma alanı olarak gösterilmesi esasında büyük bir soru işareti. Dolgu alanları, Gölcük depreminde de gördük. Oradaki doğal dolgu alanıydı. Değirmen Dere'de iki ada denize kaydı. Kay de şey, kay şey, kay evet. de. Yani bu şekilde e, ne kadar sağlam yapılmış olursa olsun gene de bir soru işareti her zaman olduğunu risk var. evet bir, yani kıyı mühendisi olarak bunu söylemekte evet, fayda var. Hakikaten evet. şey, Ekolojik boyutu var. da ayrı ayrı doğal alanlarının, o da tabii. başka bir boyutu. Biz kıyıları bir, bir yandan da öyle yok ediyoruz bütün ve denizi yok ediyor. Ka kal, denizde... kaldı ki İstanbul'da tsunami riskinden edildi. Yani bir de, e, bir şey. de o var. Tsunami riski. Yeni bir afeti beraberinde, beraberinde getirecek. getirecek. getirecek. Yani. Evet. Bir afet önlemi olarak işte kıyı alanlarını işte toplanma alanı filan diye gösteriyoruz ama yeni bir afet riski de bununla birlikte bizi bekliyor. İşte depremde kıyıya kaçan insanlar bu sefer deprem arkasından gelen değil mi? Tsunamiyle başka yani bir Yani İstanbul'da tabii o süre oraya evet. evet. insanların gelmesi da bir şey için bir yeterli bir süre olmayabilir evet, ama evet. o alanların bir de Tsunami evet. etkisinde evet. su altında kalacağı tabii. filan da dikkate alınması Üstelik lazım. Yani, de, yani kullanılacak bir e, toplanma tabii. alanı değil oraları. Üstelik de artık şu Böyle bir yeni eğilim de var. Kıyı alanlarının hemen dibinde yüksek yoğunluklu konut inşaatları. İşte İstanbul'da şu Kazlı Kazlıçeşme, Bakırköy aksına doğru Hattında, baktığınızda Havaalanına kadar giden tabii, sahilde. Hemen kıyının dibinde. Yani evet. bunlar da bir yandan da işte adalardan gelen fayatları da değil mi? Evet. Doğru onları yarıyor neredeyse. Fayatları üzerinde. Kıyının dibinde kıyı kanununa aykırı işte afet riskine maruz yeni alanlar yapıyoruz. Yani kıyıları da böyle dönüştürmeye başladık. Bu da ayrı bir risk olarak evet. karşılıklı. Ayrıca tabii ki yapı güvenliğiyle ilgili de çok ciddi sorunlarımız olduğunu evet. uzmanlar hep hatırlatıyorlar. Evet. Yani evet. 99 depreminden sonraki yapıların çok düzgün olduğunu ifade eden eski şehircilik bakanının karşısında uzmanlar evet. durumun hiç de öyle olmadığını hiç de yapı güvenliğine dikkat edilmediğini özellikle belirtiyorlar. Tabii yani bunu bilmek için aslında çok çok mühendis olmaya bile gerek yok. Çünkü e, biz gazetelerde falan okuyoruz işte o ucuz konut diye yaptığı evlerin daha içine girilmeden işte çö çöktüğünü, kaydığını, sen serlere maruz kaldığını var, falan mesela kamu yapılarında bile bırakın şeyi hani ker için e, yapılan özel yapılar ve kamu tarafından yapılan yani ker amacı olmadığını düşündüğümüz yapılarda bile ne yazık ki e, bunu izliyoruz. Evet. Yani güvenlik açısından öyle bir problem var. Bir başka problem tabii ki sosyal boyut ve sosyal ekonomik boyut. Biz kentsel dönüşüm uygulamalarını güya için yapıyoruz? Yani hep söylenen çıkış noktası bu. İşte burada yaşayan insanlar çok kötü koşullarda yaşıyor. Biz bunlara işte daha yaşam kalitesi yükseltecek alanlar yaratacağız. Yaratacağız evet. İşte bunun örneği hep sulu kuleye dönüyorum. Ve sulu kule çok içimde yaradır benim hep anlatırım. Sulu Kule'de mesela masaya oturduğumuzda yetkililerle ve işte proje müellifleriyle. Ve o süreçte de vardınız değil mi? En başından, en başından itibaren, itibaren vardık. Belediye başkanı mesela asla o masaya kimseyle oturmadı. Sadece teknik yardımcılarını, teknik danışmanlarını Doğru. gönderdi. O yüzden de hep dönüp dönüp konuştuğum bir mesele. Siz oda o. olarak mı katılmıştınız? Odalar, üniversiteler hep birlikte o sürecin içinde yer aldık farklı alternatiflerle çözüm önerileriyle gelen üniversiteden arkadaşlarımız vardı. Başka projeler başka alternatifler sunan Öneriyordu. hepsine kulak tıkandı mesela. Evet. Şimdi bu bize neyi getirdi? Şimdi bakıyoruz dönüp sulu kuleye. Şunu da hep söylerim. Yeni tırnak içinde söyleyeceğim. Sulu kule ne zaman yıkıldı biliyor musunuz? Çok e, ironik ve acı bir şeydir bu. İstanbul Avrupa Kültür Başkenti. sürecinde. O sene 2010'da, değil mi? 2010'da. 2010 sürecinde. E, evet o süreçte yıkıldı. Bu da ayrıca e, ülkemizin bir, e, bir ayıbıdır ve bir eksidir diye e, bakıyorum. Biz ne yaptık? Hani o yaşam kalitesini yükselteceğimiz insanları. Hadi dedik 500 yıldır orada yaşamış insanları bir kimliği. Oradan sürdük taşola. 28 kilometre öte. E, Öteye sürdük. Bunlar ne yiyecek ne içecek hiç düşünmedik. Öyle bir imkan sunmadık. Ee, ve biz yeni kent yoksulları yarattık. Yani biz bunu bütün dönüşüm projelerinde bu tip bu ölçekteki projelerde yarattık ne yazık ki. İşte ev verilen e, insanlar o evlere geçemediler. İşte doğalgazını bağlatamadı. Proje bedellerini ek bedelleri ödeyemedi. Eskisinden daha kötü koşullarda yaşar hale geldiler. İş olanakları ortadan kalktı. Sosyal uyum problemleri başladı. Çocukların okulları değişti. Ee, belki bazılarında yakın mesafede okul bulamadılar eğitimleri aksadı falan. bir sürü şeyi ve beraber. Ve tabii en önemlisi yaşadı. mahallenin o sosyal ilişkilerinin de berhava etti Bütün o şey ortadan evet. kalktı o komşuluk ilişkileri o kendi Dayanışma. içinde ekonomiyi döndüren bir şey tabi de yani borç tabii. alıyor veriyor bakkala veresiye yazıyor ve hayatını öyle geçiriyor bu insanlar bunların hepsini biz bir ettik. Ne oldu taşoluk hepsi işte döndü kara ya yani Eski yaşam alanlarının etrafına belki de daha kötü koşullarda şimdi orada yaşıyorlar. Suç oranları artıyor. Çünkü ek ekonomiyle çok ilişkili bir şey suç oranı. Tabii. Maalesef suç oranlarını arttırdık. Bütün o sosyal örgütlenmeyi, dayanışmayı, birliği, kimliği, bir tarihi. Her şey ortadan kaldı. Daha kırılgan bir yapıya dönüştürdük. Çok yani. daha kırılgan evet. bir yapıya dönüştürdük. Yani bu sosyal şey e, zincir kırılınca o bir şekilde çünkü güçlü tutan ve e, yani biz konumuz afetler olduğu için söylüyorum, yani afet durumunda bile çok önemli bir şey e, etmen o onu biz kaybettik. Ne yazık ki. O o, o, o dağıldı, o zincir kırıldı ve gerçekten evet. daha kırılgan bir yapı çıktı evet. ortaya. Yani. E, biz aslında kentsel dönüşümün amacını ne olarak koyuyoruz? Hep işte toplumun huzurunu, refahını, yaşam kalitesini artırmak diye bakıyoruz. Deprem riskinin ortadan kalkması. Güvenli kentler yaratmak, evet. güvenli yerleşimler. Hem afet açısından hem de işte emniyet açısından güvenli yerler yaratmak olarak tanımlıyoruz. Ama karşılığında ne oldu? Bütün bu değerleri olanlarını da kaybettik. Ve bunu bütün bu alanlarda yaşadık. Yani sadece sulu örneğinde değil, değil. Neredeyse hepsinde birebir yaşadık. E, tekil uygulamalarda da yaşadık o kira yardımlarının İstanbul gibi bir yerde asla yeterli olmadığı o işte Bağdat Caddesi gibi aslında orta sınıfın zamanında işte emekli maaşları şey ile alıp yerleştiği bugün asla erişemeyeceği yerlerden çıkararak işte e, olmayacak kira yardımlarıyla olmayacak emekli maaşlarıyla yaşatmaya çalışırken de yaptık. Ne yazık ki bunu biz her alanda her ölçekteki projede yaşadık. Evet ve şimdi de o <gülüyor> alanların birçoğunda ciddi bir çöküş var. Evet. Teslim edilemeyen evler. Fikirtepe gibi. Fikirtepe gibi. Neredeyse beş bin insan orada şu anda çözüm. Evet İstanbul'un üçüncü bölgesinde o, de yığınla şey var örnek var bu evet. konuda ve çok yakınlarımızdaki arkadaşlarımızda da evet. rastladığımız örnekler. Bütün paralarını ödemişler fakat bir türlü evlerine kavuşamıyorlar çünkü müteahhit üzerine e, ...icra e, gelmiş ve... E. ...son mu da şey var... ...Konkordota ilan etme olayı da var... Evet. Evet, ...yavaş yavaş Tabii. o da gündeme geliyor... ...yani bunu da duyuyoruz yani... ...iki yıldır neredeyse 2019 yılının... ...inşaat evet, sektörü efendim, için çok ciddi bir evet. çöküş olacağı... ...meselesi de biliniyor... Evet. ...ki inşaat hakikaten... ...özellikle de kriz dönemlerinde... ...ülkeyi ayakta tutan sektör onun çökmesi demek arkadan çok daha büyük problemlerin toplumsal tabii olarak da inşaata bağlı kaç tane iş kolu demek. var. Tabii. Evet. Onun beslediği kaç tane iş kolunun da çökmesi Bütün bunları yani. sadece İstanbul için konuşmuyoruz hayır, değil mi hocam? Yani Her tarafta aynı Türkiye'de Türkiye'nin birçok ilinde evet. ilçesinde aynı problemlerle evet. karşı karşıyayız. Evet. Mesela Sakarya'da ben öyle bir alan gezmiştim. Gene Afet sonrası geçici barınma yeri olarak kurulmuş bir bölge vardı dernek kırı diye 14 köyün köy mera alanı üzerine kurulmuş i̇şte beton evler prefabrik evler tenekeden evler filan ve tek e, geçim kaynakları tarım yani bölgedeki tarım tarım alanında meraların ortasında bir yer hiçbir yerle ilişkisi olmayan bir yer şimdi onlara da öyle bir yerden ev vermişlerdi hiçbiri gidemiyor ne oranın şeyini ödeyebiliyorlar maliyetini ödeyip gidebiliyorlar gitsek ne yapacağız diyorlar bizim geçim kaynağımız burası <gülüyor> kimse yerinden kımıldayamıyor yani aslında bu çözümlerin hiçbiri gerçek anlamda sonuç veremiyor. Başka çözümler var ama o çözümlere de ne yazık ki yöneticilerimiz yanaşmıyor. Evet şimdi Bakın. yani bu esasında söylediğiniz şey 99 depreminden sonra yapılan kalıcı konutlarda da çok tartışılmış evet. ve hala da tartışmaya devam eden bir şey. Yani biz insan faktörünü devre dışı bıraktığımızda ya da dikkate almadığımızda bu ister kalıcı konut üretimi gibi bir çalışma olsun ister kentsel dönüşüm gibi bir, evet. bir sosyal proje olsun başarısız olmaya mahkum. Maalesef öyle yani. yeni yeni çöküntü alanları yaratıyoruz ama belki de istenen bu bu da bir sürdürülebilirlik çünkü yeniden ve yeniden o mekanda evet. üreteceğiz bir kere de bitirmeyeceğiz böyle belki de bu surda bunu gördük mesela evet. değil mi hani sur aynı şey o. aynı örnek evet, evet. yani e, suluk kulesinin çok evet. daha e, büyük Ölçekinde ölçekli bir e, örnek evet. ve orada da şimdi iftarla Yapılan yeni binalar, yeni yapılar. Evet, dünya miras alanlarının e, <gülüyor> üzerinde, üzerinde yükselen evet, e, maalesef. TOKİ konutlarını görüyoruz. Evet, şimdi hocam siz e, biraz önce de belirtmiştim. Üst ölçekli planlamadan projeci bir yaklaşıma geçildiğini belirtiyorsunuz. Evet. Ne kastediyorsunuz? Şimdi e, bunu aslında biz dönem dönem yaşadık tarihimizde. Yani 80'lerde de yaşadık. 80'lerde evet. de biz plan yapmayı bıraktık. İyima ile kentleri dönüştürdük. Islah planlarıyla dönüştürdük. Çünkü planlama reddedilen bir kavramdı. <gülüyor> 70'lerin sonunda Demirel hükümetinin kabinesinden bir milletvekilinin söylediği bir söz vardır. Plancılar bunu iyi bilir. Bize plan değil pilav lazım demiştik. Evet. Demirel'in kendisi söylemişti galiba <gülüyor> Öyle bilinir ama bir milletvekili söylemiş. Doğru. Ee, bu aslında o şeyi çok güzel anlatıyor. Ee, Biz o tabloyu anlatıyor. Biz 80'lerde bunu böyle yaşadık ama şimdi başka bir ölçekte yaşıyoruz. Şimdi ve çok yaşıyoruz? geniş bir alanda tabii. Mega projelerle yaşıyoruz. Ee, ülke çapında. Çok büyük pro ulaşım projeleriyle özellikle yaşıyoruz. Hani Konut alanlarını falan da geçiyorum. Aslında şu anda e, kentleri e, ve bölgeleri dönüştüren e, ulaşım projelerinden bahsediyorum. Bunun içinde işte Karadeniz sahil yolu da var. E, ...port projeleri de var... ...ülkede yapılan... ...Tabii i̇şte Galata port. Evet, e, Ege port... ...Ege Port... E, ...İzmir'deki işte şey büyük... ...Eykinburnu'ndaki... Şey, e, evet, e, ...Zey Port, Seaport adı evet. neyse... ...Haydarpaşa Port... E, ...Efendim işte 3. Havalimanı... ...3. Köprü... ...değil mi bunların hepsi aslında... ...emlak projeleri olarak ne yazık ki ortaya çıktı... ...bunlar evet. ulaşım projesi olamaz... ...evet... E, Kanal da de öyle değil, Kanal değil İstanbul'da mi? İstanbul'da öyle. O da ulaşım projesi olarak çıktı ama aslında o da bir emlak projesidir. Evet. Ve bütün bu projelere aslında baktığınızda e, yıldızlanması evet. Evet. evet. Bütün bu projelere baktığınızda sürecin hep tersten işlediğini görüyorsunuz. İstanbul'un bir üst ölçekli planı var. Bir bölü 100 bin ölçekli İstanbul il çevre düzeni planı adı. Bu plan ne? Bu plan İstanbul'un anayasası. Yani yapılacak işte geleceğe yönelik bütün yatırımlar, alınacak arazi kullanım kararları bu, bu planda görünür. Bu planın değişmesi veya esnemesi ancak çok elzem durumlarda olabilir. Bu plan yapıldıktan acil sonra bir acil çıkar, bir ihtiyaç çıkar değil mi? falan mesela hani. Ama bizim bütün üst ölçekli projelerimiz doğrusu veya yanlışı hiç fark etmez. Çünkü hepsinin hukuki dayanağı bu anlamda zayıf. Mesela Marmaray bizim de desteklediğimiz bir projedir. Ama o bile aslında üst ölçekli planda plana sonradan işlenmiş İnşallah. bir projedir. Üçüncü köprü öyledir. Üçüncü havalimanı öyledir. Kanal İstanbul öyledir. Şimdi bir kere üst ölçekli plan meselesini biz demek ki tamamen bir kenara bırakıyoruz. Bizim hiç böyle bir şeyle ilgimiz yok. Ve bize hiçbir faydası yok yani üst ölçekli planın. Çünkü bize bir şey söylemiyor. Eğer bütün projeler sonradan buna eklenecekse üst ölçekli plan ve siyasetin belirlediği. Yani uzmanların, herhalde. ihtiyacın, insanların ee, daha iyi içinde olmadığı bir, süreçte bir süreçten belirleniyor. Yani bütün önerilere bütün itirazlara kulakların kapatıldığı yani katılımın tamamen reddedildiği bir süreçten bahsediyoruz. En yakın örneği Kanal İstanbul'un katılım toplantısıdır. ÇED katılım toplantısı. İşte Avrasya'nın mesela Çet raporunun zamanında istenmemesi sonradan zorla o raporun alınması. Ee, hep hukuki kanallar zorlanarak filan hep bir mücadele alanı haline geldi yani kent böyle baktığınızda her şeyi e, itişe kakışa zorlayarak işte e, yasanın işte bütün her şeyini e, kullanarak e, bir mücadele sonucu geri almaya çalışır hale geldik ama dönüşüm böyle bir şey olmamalı yani bu çok e, kamu gücünü zorlayarak e, gelişen bir süreç yani kamu gücüyle zorlayıcı baskıcı Böyle bir süreç haline geldi ne yazık ki. Evet. ki Ve o süreç tabii bütün biz. süreç boyunca da devam ediyor. İşte evet. üçüncü havaalanındaki durumu görüyoruz. Evet, evet. Oradaki inşaat çalışmalarında tamamen hukukun dışında çok ciddi bir iş kanunlarının ayaklar altına alındığı süreç yaşıyoruz bir evet. yandan da. Tabii tabii. Evet. Yani onları bir yandan görüyoruz. İşte ekolojik kırımın boyutlarını fark ediyoruz. Ya Buna bile kulak kapatılabilir mi? Yani bu bir eko projesidir diyorsunuz ve karşınızda bunu duyan kimse yok. Evet. Siz işte kuşları göç yolu diyorsunuz gülüyorlar filan yani. yani. Kuş ne göç yolu ne filan diye bakılıyor. Şimdi e, böyle bakılan bir süreçte ne yazık ki işte üst ölçekli plan gibi şeyleri konuşmak artık anlamsız hale geldi. Keza kentsel dönüşü ve yenileme projeleri öyle. E, delikler var kentin içinde. Kentler artık süzgeç gibi. Yani... E, Mesela bir Beyoğlu örneğini düşünelim hani şey sit alanı dolayısıyla 2863 sayılı koruma kanununa tabi. Evet. Ama içinde o kadar çok onu değiştiren ve etkileyen kanunla yönetilen alan var ki işte turizm teşvik kanunuyla yönetilen turizm alanları var. Yenileme alanları Ve var. Ve birçok kanunun yönetmeliğinde yani. dışında kalıyor tabii, tabii böylelikle. Bir yandan işte en tepede 3194 var. Bir kenarında kıyı var. Kıyı kanunu tabi özelleştirilmiş Galataport alanı var. Özelleştirme kanunu tabi evet, işte abi. askeri alan var filan. Şimdi bir bakıyorsunuz böyle hani delik deşik bir yerde koruma amaçlı imar planı ne anlama gelir diyorsunuz. Dolayısıyla plan filan da tarih yarımada da öyle. Tarihi yarımada'ya baktığınızda. Ee, orada bir de alan başkanlığı var Tabii. biliyorsunuz. Alan yönetimi, işte, alan yönetimi evet, evet. kuruldu. Şimdi şey koruma amaçlı imar planı 2011 tarihli. Alan başkanlığı 2005-2006 gibi kuruldu. Yenileme projeleri hemen 2005'te başladı. O Sulu Kule ile başlayan, başlayan şey. şimdi bakın ne kadar tersten gidiyor. Yani biz önce delik deşik ediyoruz bir dünya miras alanını. Ondan sonra tepesine koruma maçlı imar planı koyuyoruz. Ve üzerinde de işte Avrasya Tüneli falan gibi bütün tarihi yarım adayı baskılayacak büyük ulaşım projelerini getiriyoruz. Hani şimdi bu ne Periz bu ne, ne Lanatuşusu derler evet. ya. Şimdi böyle bir şeyin içinde bu alanı nasıl korursunuz? Evet. Birçok bir tarihi de evet. bir, bir anda o inşaat alanının altına Tabii. gömüyorsunuz. Tabii. Tabii ki biz böyle süzgeç gibi deyince dinleyicilerimiz yanlış anlamıyorlardır. Toprağın geçirgenliğini kastetliyoruz yani bir yandan da. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> toprakta betonlarla kapatıldığı için İstanbul'un artık evet. daha doğrusu kentlerimizin evet. hemen hemen hepsi için geçerli. O, o eskiden olduğu gibi yağmur sularının e, toprağa karışması o, o da mümkün. O da, da mümkündü. Evet. Her yeri betonlaştırıyoruz. İki gündür bir sosyal medyada fotoğraf geziyor. Gördünüz mü? Güzel Arnold kaldırımlarla döşen parke taşlarıyla döşenmiş bir alan üzerine Kartal'da dökülen evet. beton. Yani, yani yok asfalt evet. dökü beton evet. değil asfalt çok kalın bir asfalt döküyor. Yani, hani, hey, uzun vadeli yapıyor tamam. <gülüyor> Gömmek için uzun vadeli yani, şey <gülüyor> hareket ediyor. Öbür, e, parke taşı bile gene kendi içinde bir ekosistem sağlıyor. Arasında toprağı var, ufak Hı -hı. ufak ot çıkıyor filan. Şimdi asfalta tabi bu, bu bile yalnız maalesef. Yani gerekçe olarak eğer e, yani şeyse internet e, efsanesi değilse <gülüyor> gerekçe olarak da şöyle bir gerekçesi var onun. E, toplumsal olaylarda o parke taşları sökülüp polise atıldığı ve bu yüzden parke taşların e, üzerine bu, bu şekilde asfaltla kapatıldığı <gülüyor> kapatıldı. <gülüyor> kesin doğrudur. <gülüyor> Bilmiyorum. Bu Sonra da yasalar, da, son yasalar da buna çok hizmet ediyor. Yani işte 6.292 sayılı yasayı çıkarıyoruz ormanın içini param pazarlıyoruz. pazarlıyoruz doğru. Yani evet. ne orman bırakıyor işte İstanbul'un üst ölçekli planı diyor ki kuzey ormanları korunacak kuzeye baskı yapılmayacak yapılaşmada üst ölçekli plan yani kentin anayasası bunu söylüyor. Biz bir 6292 onu parçalıyoruz işte 3. köprüyü kuzey ormanlarının içinden geçiriyoruz e, ve hemen arkasından onun altyapısını hazırlıyoruz işte benzinci e, akaryakıt istasyonu gelebilir dinlenme tesisi gelebilir falan filan bunun arkası konut demek zaten. Konut, evet. yani. Tabii. E, ne yazık ki yani o üst ölçekli plan işte böyle böyle tamamen ortadan kalkıp delinmiş durumda. Evet. Biz sadece proje yapıyoruz artık. Yani şunu da söyleyeceğim. E, yasaların içinde de zaten bu süreci destekleyen önemli maddeler var. İşte mesela diyor ki yenileme kanunu e, yenileme alanlarında görülecek davalar öncelikle görüşülür karara bağlanır. Mesela imar planları için hiç böyle bir şey söylenmiyor. Evet. Bu ne demek? Belediye başkanlarında yani yerel yöneticilerinde bakanlığında aslında dönüşüm projeleri işine geliyor demek. Niye uğraşsın ki plan süreciyle? Planı yapacak zaten katılım denen bir şey yok. Açılacak 10 bin tane dava onunla uğraşacak kaç sene geçecek bunu yaptık diye ortaya çıkaramayacak. Ama dönüşüm öyle değil çok hızlı giden bir şey. O yüzden de planla falan kimsenin artık işi kalmış değil ne yazık o ki. O şey de e, afet maruz alanların dönüştürmesiyle ilgili kanunda da aynı şey evet. var. 6.306'da. Ciddi olarak evet. E, bu konuda hızlı. Her şey an, hızlı. Anayasa Mahkemesi'nin galiba bir, bir iptal kararı falan da var o konuda. E, 2014 Onuda, e, şey, iptaller var. Ama yani bu şekilde böyle, böyle değişik e, yasal evet. o e, kanun, girişimlerle... O kanun mesela şey diyordu hatırlarsınız e, burada açılan e, şey yürütmeyi durdurma e, ka, e, isteyemezsin evet, diyordu. Dedi. Mesela Sonra iptal edildi tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Yani? Evet. Yani bu anlamda şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz Artık kentlerimizin yönetimi e, belediyelerin elinde değil, Hiç, e, büyük kesinlikle. ölçüde e, Ankara'nın e, siyasi beklentilerinin evet. ve gelecek tabii, planlarının e, eline, eline yani geçmiş vaziyette. Merkezileşti. şimdi iyice merkeziyleşti, şimdi iyice merkezileşti bir nolu kararnameli, artık bakanların Doğru. ve bakanlar kurulunda o anlamda evet. etkisi kalmadı. kalmadı. Tamamen işte başkanlığa bağlı bir sistem olarak bundan sonrası yürüyecek. Evet. Bir küçük ara verelim, Tabii. bir müzik parçası dinleyelim ondan sonra programımızın ikinci bölümüne başlayacağız. Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz doçent doktor Pelin Pınar Giritlioğlu. Evet hocam birinci bölümde e, kentsel dönüşüme ilişkin hem tanımları hem de bazı e, olumsuz örnekleri konuştuk. Aslında tabii ki sizin üst ölçekli planlamadan e, söz ettiğinizde aklımıza hemen e, 2002 yılından sonra İstanbul Belediyesi'nde... İlk yapılan işlerden bir tanesi metropoliten planlamayı evet. devreye sokmak evet. idi. Sizin de hocanız oldu mu bilmiyorum ama oldu. Hüseyin <gülüyor> Kaptan hocanın Dört başında yıl bulundu. Evet. <gülüyor> ee, e, evet yani orada da çok umutlanmıştık. Fakat şimdi evet. ondan da eser kalmadı herhalde değil mi? Nedir evet. oradaki durum? Şimdi o, o metropoliten alan planlama bürosu tabii çok önemli bir aslında evet. bakarsanız 500 kişilik bir plancı kadrosu ile kurulmuştu ve İstanbul'a yaraşır da bir şeydi. Evet. Ee, bazı sorunları vardı o dönemde. Mesela taş üzerinden yürütülüyordu ve bizim en baştan itibaren itiraz ettiğimiz şey e, bunun doğrudan e, planlama e, departmanının, Büyükşehir Belediyesi'nin planlama departmanının böyle kurgulanmayıp taş üzerinden yürütülüyor Hı. olmasıydı. Ee, neden derseniz en önemli sebebi imza meselesi yani bu plan yapıldığında bunu kim imzalayacak meselesi Taş bu işin müellifi olamazdı neticede de gerçekten bütün bu itirazlarımıza rağmen BİMTAŞ ile devam edildi plan bittiğinde mesele şey, imzaya geldi sonuç e, şehir planlama birimine e, dediler ki siz imzalayın ve onlar da dedi ki bu planı biz yapmadık biz imzalayamayız görev yerinden edilmeler oldu o dönemde falan. Böyle tatsız şeyler de yaşandı. Orada bir şey daha anlatacağım size. Ee, sürecin başı çok katılımcı yürümedi. Yani Doğru. kendi içinde evet, evet iyi bir güçlü bir kadro vardı ve çok ciddi analitik çalışmalar yapıldı falan. Fakat katılım ayağı biraz zayıftı. Ee, bir toplantıya gittiğimizde ben de oda adına oradaydım. Bundan bahsettik. Dedik ya yani bu işin hani katılım boyutu biraz yanlış gidiyor eksik gidiyor yani önemli unsurlardan evet, biri haline değil mi unsurlardan biri ve bir yönetici şunu söyledi bence çok tarihi bir cümledir bu biz katılımı yaptık bitti dedi yani ben bunu kulağımla duydum <gülüyor> e, katılım aynı nasıl bakıldığını o tarihlerde veya belki o şahı öyle bakıyordur bilmiyorum e, Orada duyduk. Nasıl yapmışlar? Açıklama var İşi mı? Bir toplantı herhalde yapılmış. Evet, bitmiş, bir iki çalıştay üzerinden yapılıyor. Plan, yani evet. onu yapınca bitiyor. Yani, planlama evet. sürecinde bize ilk başta öğretilen eğitim hayatımızda katılımın sürekli bir Sürekin şey oldu. bütününde. Planlamadan önce başladı veya dönüşümden hiç fark etmez. O süreçte devam ettiği sonrasında da o feedback'lerle devam ettiği yönü biz o, böyle öğreniyoruz. Onun ötesinde paydaşların tümünün dahil edilmesi evet, lazım. 2 evet. 3 tane paydaş, belki de yakın paydaş evet. e, davet edip çalıştay yapılıyor ve yapılıyor. bu şekilde e, tamam işte deniyor. Süreç katılım, bitti işte. Bak, deniyor. Ya yani bizim Sağ... tabii yani planlama sürecinde de sadece dönüşümde değil aslında katılım konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Evet. Ee, ben onu kitapta da değinmiştim. Ya yani ben bunu öğretilmiş katılım ya da bilinçli katılım diyorum. Şimdi Tabii herkes katılacak ama katılacak kişilerin de aslında ne söyleyeceğini biliyor olması lazım. Yani hadi gel konuş dediğinde böyle bakıyorlar. Bir Eğer hazırlık işte, olması uzayayım. lazım. Yani evet. sorunların farkında farkındalığının olması lazım. Bilincinin olması lazım. Ben mesela öyle bir koruma amaçlı mar filan toplantısına katılım toplantısına katılmıştım. Muhtarlar çıkışta dediler ki hani bize bir şey anlattınız biz anlamadık. İkinci toplantıya hani yazılı görüşlerinizle gelin dediniz biz ne yapacağız bilmiyoruz. Biz mesela orada oda olarak e, öyle bir şey dedim ki bu burada bir sorun var yani tamam yasalar yaptırım koymuyor buna bu kadarla tanımlıyor ama biz burada oda olarak kolaylaştırıcı olabiliriz. Mesela o koruma amaçlı imar planı sınırlarındaki muhtarları davet ettik. E, alanı iyi bilen bir arkadaşımız anlattı yani bir muhtar bir imar planı nasıl okumalı kendi mahallesi adına nasıl çıkarımlar yapmaları nelere dikkat etmeli? Ve onunla da kalmadı. O kadar çok sorunları varmış ki neler sordular bizi. Ama bu işte benim kafamdan uydurduğum bir modeldi yani. Yasa bize evet. böyle bir görev vermiyor, vermiyor aslında. Ama bunun yani. çok önemli olduğunu orada onlar da fark etti. Biz de fark ettik. Katılım böyle olmadığı sürece bir anlamı yok. Kentsel dönüşüm alanlarında da aynı şey geçerli. Katılım toplantısı ne yapıyor belediyeler? Halkı çağırıyor. Mülk sahiplerini çağırıyor zaten. Sadece onunla pazarlığı var. Kiracıyı falan zaten hiç dikkate almıyor. Çağırıyor. E ne konuşuluyor işte projeyi anlatıyor yani bir ikna süreci aslında zaten proje hazırlanmış bir ikna süreci Halkında sordu işte bana bire kaç vereceksin şimdi bu katılım toplantısı değil bu bir pazarlık toplantısı bunu işte hesap kitap bilen biri zaten yapar yani 3 aşağı 5 yukarı anlaşılır ama katılım dediğim şey oradaki halktan alacağımız çıktılar. <gülüyor> evet. Vaktimiz var mı bilmiyorum küçük bir şey. Bak, tabii, e, örnek, lütfen, an, ben bu örneği çok anlatıyorum e, son zamanda. Antalya kale içinde bir toplantıya gitmiştim. Muhtarlar vardı. E, muhtarlardan biri şöyle bir hikaye anlattı. E, bir işte roman mahallesinde dönüşüm projesi yapılacak. Muratpaşa Belediyesi değil evet, mi? Oradaki evet. toplantıda. Ee, dönüşüm projesi yapılacak ve işte oturuyorlar kalkıyorlar hesaplar tutmuyor bir türlü çünkü işte şeyler bu romanlar işte apartmanda oturamaz işte alçak katlı şey yapılacak filan işte çeri başı mı denir ona o şeyin mahallenin hmm. lideri diyelim toplum temsilcisi diyor ki bir dakika diyor biz diyor apartmanda otururuz şimdi herkes bakıyor hiç düşünülmemiş böyle bir böyle şey, bir şey. Yani böyle, böyle bir <gülüyor> planı yok yani ama diyor bir tane şeyimiz var şartımız var nedir? Apartmanlar dört katı geçmeyecek ve içinde asansör olmayacak. Niye? Çok enteresan. Hiçbirimiz düşünemeyiz bunu. Evet. Diyor ki bizim çocuklarımız burada o asansörde oynarken ölür. Şimdi bunu sadece evet. o toplumu tanıyan biri biliyor. Bunu hiçbirimiz düşünemeyiz. Tabii. Aksine i̇şte biz aslında bu. Yani yerel çıktı. Bir marifet sayarız oraya asansör koymayı. koymayı Yaşam yani iyileştirdik diye bakıyoruz. Dört kat demesi işte beş kattan sonra asansör lazım ya. Evet. E, zorunlu dört kat ve asansör olmayacak. Biz bunu asla akıl edemeyiz. İşte katılım aslında bu. Yani yerelden bize o o verinin gelmesi lazım. Yoksa Tabii. öbürü işte üç aşağı beş yukarı bellidir İşte müteahhit bir, e, oturur hesaplar bir kaç kurtarıyor orada. O yapılır o katılım toplantısı falan değil. E, bu, bu çok önemli dönüşüm alanlarında. Evet. Siz e, kentsel dönüşümün uygulanabilirliği üzerine. Ee, önerilerinizi sıraladığınız evet. 2006 yılında evet. bir e, makaleniz var. <gülüyor> e, nedir bu o, önerilerinizin evet, e, şimdi ben onu ana de, başlıkları itibariyle? E, da, daha sonradan da sık sık yazdım. O yıllarda henüz yasalarımız ve uygulamalarımız da yoktu aslında. Evet. E, ama bugün, Doğru bugün, tartışmalar bu, başlamıştı. Evet, başlamıştı ama işte orada genel bir çerçeve çizdim. Tabii en önemlisi planlamaya referans vermesi dönüşüm projelerinin. Şimdi şeyi düşünün 5366 sayılı yenileme kanununu nerelerde yapılıyor sit alanlarında sit alanlarının esas ana kanunu ne 2860 sayılı koruma, koruma kanunu. kanunu fakat bakın Tabii. ne o kanun ona bir referans verir ne ona referans verir yani yenileme kanunu demez ki bu kanunu dayanak alarak yapılacak yenileme projeleri koruma amaçlı imar planının ilkelerine aykırı olamaz. Bunu söylemez. Bunu biz nerede sonra gördük? 2012'de mekansal planlar yapım yönetmeliği çıktığında orada bir, bir referans verildi. <gülüyor> Ama kanun böyle bir şey söylemiyor. O başka bir yönetmeliğin içinde var. O da sonradan çıktı yani. Dolayısıyla koruma amaçlı imar planının İlkelerine aykırı yenilemenin olması dediğim gibi orayı süzgeç gibi delen ve tamamen planın amacının dışına çıkmasına sebep olan bir şeydir. Aynı şekilde imar planı olmadan bir yerde dönüşüm projesi yapmak. Dönüşüm alanları öyle bir ihtiyaç varsa ki işte bilimsel verileri ortaya konarak hesaplanır bizimki gibi değil. Bizde çünkü sadece işte metrekare diyor işte hektar diyor ona hı -hı, göre işte hı. şu kadar alansa yapılır diyor ama diyor istersen onu da esnetirsin büyütürsün diyor filan. Metrekareyle filan ölçekle şey, bilimsel veri diye koyduğu şey o dönüşüm alanı için. Halbuki işte batı ülkelerinde özellikle görüyoruz içinde işte istihdam oranları, işsizlik oranları, çok çocukluluk, engellik işte fiziksel eskime, yıpranma oranı. Birçok işte, faktör tabii, var. Tabii kırılganlık evet. filan bir sürü kriterle değerlendirip ihtiyaçla belirlenir. Bütün bunların aslında imar planlarında bu ihtiyaçlarla belirli olması lazım. Şu şu şu alanlar. Dönüşüm alanıdır. Bu alanların içinde yapılacak projelerde imar planına ve kanuna aykırı olamaz. Evet. Bunu söylemiyor. Yani böyle bir şey yok kanunların. Bence en temel mesele aslında yani planla dönüşüm için gerekli olan bu. Yoksa ne oluyor? İşte o mega projeleri, o devasa konut projeleri, rezidans projeleri, AVM projeleri... ...belki de kentlerin hiç geliştirilmemesi, baskı yapılmaması gereken bir bölümüne yapılıyor... Hadi arkasını o arka, emlak projeleri o tarafa doğru e, yönlenmeye başlıyor. başlıyor. Tabii. Biz belki böyle bütün o işte doğal yaşam alanlarını, ormanları, su havzalarını, kıyı alanlarını kaybedeceğiz. Halbuki plan bunun için var. Evet mesela işte 3. hava limanı evet. Kanal İstanbul'la birlikte tarım alanları dahi ortadan kalkıyor. kalkıyor tabii. Hayvancılık ortadan, ortadan kalkıyor. kalkıyor. İşte alanları onun... yok oluyor. Evet, tarlaları yok oluyor. Şimdi, evet, yani bize imar planı bütün bunları bu verileri verir. Evet. Yani plan böyle hazırlanır. Bütün bu analitik çalışmalar yapılarak hazırlanır. İşte kırmızı eşikleri, doğal eşikleri, sınırları bellidir. Şimdi siz bunları hiç altyapısına koymayıp pat diye dönüşüm projelerini bir yerlere yerleştirdiğiniz zaman ya da işte o uluslararası bağlantılı mega projeleri bir yerlere yerleştirdiğiniz zaman hiç şeyleri e, dikkate almadığınız takdirde. Bu işikleri e, istenmeyen boyutlara geldi. Evet. Bu en önemli e, mesele bu. Bir kere planla olmak zorunda dönüşüm dediğimiz e, şey projeyle değil. Hep işte en başta öbür makalede de söylediğim oydu. Evet. E, bir ikincisi ben şeyi çok önemsiyorum. Bu kamu özel sektör e, ortaklığının dengesini. <gülüyor> Şimdi e, bir kere kamu bizde... Karşı değiliz ama... Hiçbir zaman karşı değiliz. Evet. Dönüşüm zaten olmalı. Tabii ki. Dönüşüm zaten olmalı ama planın öngördüğü şekilde olmalı. Ve bunu yaparken işte sosyoekonomik boyutun mutlaka dikkate alınması lazım. Yani projeyi siz hazırlarken o fiziksel projeyi mutlaka onu besleyecek sosyoekonomik programları da... Bir yandan alttan destekle vereceksiniz ki toplumsal yaşamı da biz daha iyi bir noktaya taşıyalım. Yani toplumu iyileştirebilelim. Bunu yapmadığınız zaman aynı toplumsal sorunlar, aynı ekonomik sorunlar devam ettiği sürece sizin fiziki alanı yenilemenizin hiçbir anlamı yok. Kamu özel sektör ortaklığındaki dengeler dedim. Bu çok önemli. Ben bunu gerçekten çok önemsiyorum. Biz de bu dönüşüm sürecinde kamu nasıl çalıştı? Müteahhit gibi çalıştı. Kar oranı üzerinden çalıştı. Şimdi kamu kendine kaynak yaratabilir. Yaratmalıdır da. Ama bir kere bunun dengesini iyi kurmalıdır. Her yerde kâr edeceğim diye bir anlayışı olamaz kamu. Şimdi işte sulu kule gibi alanlarda. Yani belli bir kimliğe sahip. Yoksul, örgütlenememiş. E, ama işte o mozaik bir parçası. O kentin bir rengi olan. Tarihsel olan özelliği kaldı, tarihsel olan. Tarihsel özelliği kimliği olan alanlarda. Kamu işin içine sadece kendi... E, dahil olacak. Oraya özel sektör ancak nasıl girebilir biliyor musunuz? Sosyal sorumluluk projeleriyle. Malzeme yardımı yapar. İşte e, eğitim programlarına destek, destek verir, verir falan. Evet. Orada kavu, her işi kendi yapmak zorunda. Ve oradaki halkla yapmak zorunda. Ben hep Sulu Kule için şunu söyledim. Burada yapılacak şey öyle bir konut projesi değildi. Bu insanlara fiziksel olarak işte e, şeyler özel sektörde sponsor oluyordu. Çok ucuz paralarla yani çok küçük maliyetlerle. Boya mı? Al sana boya. Evini istediğin renge boyu. Hangi Aynen. renk istiyorsan. Çatın mı akıyor? Al sana kiremit. Ha, teknik destek mi lazım? Belediye olarak ben sana projeni yapayım. Tuvaletim mi yok? Al sana klozet. Tuvaletinin de mekanını yapayım. Arada yıkanacak yapılar olabilir. Onlar temizlenebilirdi. Ve bununla da bitmezdi. E, al, bu, bu tip alanların bir takım e, kodları var. Anahtar kelimeleri var. Biz sulu kule deyince... Hep aklımıza bazı kelimeler, kavramlar geliyor değil mi? Eğlence geliyor, dans geliyor, renk Tabii. geliyor, cümbüş geliyor, kaos geliyor. Bunlar orayı tanımlayan şeyler, oranın kimliğini oluşturan şeyler. İşte tarla başı deyince cumbalar geliyor, çamaşırlar geliyor filan değil mi? Burayı e, orası yapan bu kavramlar. Çok kültürlülük geliyor. Çok kültürlülük geliyor. E, eğlence evleri vardı Sulu Kule'de eskiden biliyorsunuz. Evet. Eski yıllarda. <gülüyor> i̇şte Barcelona'daki flamenko evleri bunun. Birebir evet. karşılıklıdır. Kafiriler dolusu turist otobüsleri gelir. Bu alanda ayrıca bunlar tekrar hayata geçirilmeliydi ama hijyenik, denetimli, vergisini veren yerler olarak bu bir istihdam kapısı ve alanı alanın sürdürülebilirliğini sağlayacak bir şey. Yıllar boyunca. 2010 oradan, Avrupa Kalo'da Kültür Başkenti süreciyle, süreciyle de birebir oturan. Bir kaynakları evet. akardı böyle bir evet. projeye. Bir kültür projesi olarak inşa edilebilirdi. Ee, yani bur burada aslında kamu sadece para harcamazdı. Buradan para da kazanırdı illa öyle bakıyorsa. <gülüyor> Ama başka bir alanda işte çok ciddi bir kent merkezinde kamu özel sektör ortaya para kazansın. Orada kaynağını yersin. Ama onu da bu tip projeleri aktarmalıydı. Evet. Şimdi kentsel dönüşüm yani böyle serbest piyasa koşu kurallarına bırakılacak bir şey değil bu kesin. Ama Sulukül örneğinde bir de ayrıca bir, bir ayrışma da var. Evet. Yani e, orada o projenin... Arkasında evet. e, aslında belli bir e, sosyal yapının e, kent dışına taşınması, taşınması. gibi bir... Hı hı. Çözülme... E, e, evet, bir gizli amaç diyeyim. Evet, belki soyulaştırmayı burada kullanabiliriz değil mi? Var. Evet, e, bu esasında bence çok tehlikeli olan ve evet. de yani kabul Şimdi, edilemeyecek e, olan bir şey. Böyle daha eski yıllarda... Bazı akademili polis öğrencilerimiz vardı. Onlara bunu anlatırken bana şöyle diyorlar. Hocam dolap dereyi, hacı yık bak nasıl tertemiz oluyor. Dersler bitti dediler ki hocam bu iş böyle değilmiş. Anladık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani orayı yıkmakla tabii. ne oradaki suçu engellersiniz. Ne, o şeyi, e, ne uyuşturucu e, satışının ha, önüne geçemezsiniz. Evet. Bunlar böyle ortadan kalkacak şeylerdi. Yani değil, Veya bir tabii. kimliği yok edemezsiniz. Evet, evet belki biraz çözülür, gevşer filan ama yok edemezsiniz. Evet. Ee, yani bu... Başka bir mesele. Evet. evet aslında bu konuda bizim e, çok daha fazla sorularımız olacaktı. Mesela yeni kentsel e, demokratikleşme sürecinde Türkiye'de yeni kentsel toplumsal hareketlerden evet. hareketli Hı -hı. E, Gezi Parkı örneği üzerine de bir makaleniz evet. var. Hı -hı. E, Keza e, imar Barışı üzerinde de olmak evet. istiyorduk. İmar aslında Barışın imar Barışı üzerine... E, evet yani Hı -hı. bir iki dakika içinde... Ee, onu da evet. toparlayabilirsek ya, çok kent, iyi olur. Kentsel dönüşüm ve imar barışı yan yana nasıl olur? Yan oluyor? yana nasıl olur? Biz de hala bunu soruyoruz. Yani, e, Siz dahi çözemediniz biz, yani. Bizim zaten hiç çözme <gülüyor> şansımız yok. Yani senelerce o işte 80'lerdeki imar afflarını Türkiye'nin ayıplı yılları diye e, anlattıktan sonra evet. ve bugün e, çok enteresan yani ben işte o imar barışı adı altında e, halka sunulan imar affı eee yasalaştıktan sonra yapılan toplantılara da gittim bilgi alayım diye neler konuşuluyor diye ee, idareciler hep şöyle yaklaşıyordu ne kadar iyi oldu bu kadar afet riski varken imar barışı çıktı çok şükür şimdi <gülüyor> hani o iki cümleyi yan yana anlayamıyorsunuz gerçekten yani o, o evet. cümlenin arkasına o gelemiyor ne yazık ki şimdi kaç tane binanın değil mi 15 milyon yapı filan diyorlar evet, evet. Yasallaştırılmasından söz ediliyor ve bu aslında e, idarelerin kendini e, ifşa etmesi yani biz bu kadar yapıya bu kadar zaman göz yummuşuz görevimizi yerine getirmemişiz afet riskine karşı anayasal ve yasal e, görevlerimizi sorumluluklarımızı e, ifa etmemişiz anlamına geliyor. Yani bir tür şey e, öbür, öbür taraftan 6 milyon yapının da şey, yenilenmesi gerektiği, yenilenmesi söyleniyor. gerektiği evet. söyleniyor ama biz onları bırakıyoruz. E, Yenilenmesi gereken yapılar da dahil olmak üzere evet, onların evet, hepsini resmineştiriyoruz. Onların hepsini affediyoruz. Yani, yani bugün evet. işte İstanbul içinde ara sokaklarda gezin. Hani her birine baktıkça bu aklıma geliyor. Yani bu yapıda mı affedilecek? Bu yapıda mı affedilecek? Ve bunların ya. içinde insan yaşıyor, can yaşıyor. Şimdi yarın bir deprem olduğunda içinde o yapı kayıt belgesini çekmecelerinde barındıran o evler, o evlerden kaç tane ceset çıkacak? Yani. Ve devlet bunun vebali nasıl katlanacak bunun cevabını hesabını nasıl verecek gerçekten bu çok acı çok acı bir şey yani evet. olmaması gereken hani biz işte dönüşümle işte kentin güvenilirliğini şeyde, e, direncini konuşurken hiç olmaması gereken şeylerdi bunlar bu sadece bir kaynak yaratma projesiydi ne yazık ki. Eee de 2018 seçim yatırımıydı Yatırımı. yatırımı işte 2019, 2018 tabii. ve 2019 Evet. E, hocam çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür olun. ederim. Konuşacak çok şey var evet. ama şey var. çok. şey var. Ama sınırlı. onu da bir başka programa İnşallah. bırakacağız. Tabii. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Efendim açık radyo 94.9'da bu hafta altın saatler programında Konuğumuz doçent doktor Pelin Pınar Giritlioğlu idi. Kendisiyle kentsel dönüşümün kentlerde yarattığı tahribat ve riskler üzerinde durduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.